Armageddon, Yahudi ve Hristiyanlığa göre iyilik yani Mesih ile kötülük yani Deccal taraftarları arasında dünyanın sonuna doğru gerçekleşecek savaş ve savaşın yapılacağı yer.